846. konu, daha önceki ümmetlerin emri bil maruf ve neha anil münker yaptıkları için eziyet ve işkencelere maruz kalmaları, İbni Mesud şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir gün yanıma gelerek, Ey Mesud'un oğlu, dediler, buyurun ey Allah'ın Resulü, diye karşılık verdim, bu şekilde bana üç kere hitap ettikten sonra, insanlardan hangisinin daha üstün olduğunu biliyor musun, buyurdular, Allah ve Rasulü daha iyi bilirler, dedim, bunun üzerine şunları söylediler, İnsanların en efdali, üstünü, dinleri hususunda derin bilgi sahibi olup da amel bakımından da en üstün olanlardır. Bundan sonra bana hitapla yine, ey Mesudun oğlu, dediler, ben de ilkinde olduğu gibi bu kez de, buyurun ey Allah'ın Resulü, diye karşılık verdim, insanların en âlimi kimdir, biliyor musun, buyurdular, Allah ve Resulü daha iyi bilirler, dedim, şunları söylediler, İnsanların en alimi amel bakımından eksikleri de bulunsa, sırtı üzerinde de sürünse insanların ihtilafa düştükleri bir zamanda hakkı ve doğruyu en güzel bir şekilde gören kimsedir. Benden önceki ümmetler 72 fırkaya ayrıldılar. Bunların üç fırkası kurtuldu, diğerleri ise helak oldu. Bir grubu Meryem oğlu İsa'nın dini için krallara karşı savaştılar. Krallar onları yakaladılar ve öldürdüler. Onları bıçkılarla doğrayıp ateşlerde yaktılar. Bir grubu ise kendilerinde krallara karşı çıkacak güç bulamadılar. Kafir milletin içinde kalıp onları Allah'a ve İsa'nın dinine davet etmeye de güç yetiremediler. Böylece bunlar kaçar gibi, memleketlerinden çıkarak dünyanın dört bir yanına dağıldılar ve yerleştikleri yerlerde ruhbanlık yaparak dünyadan el etek çektiler. İşte bunlar Allah Teala'nın, haklarında, ruhbanlığa gelince, biz onu onlara farz kılmadık, onu kendileri Allah'ı hoşnut etmek için ortaya çıkardılar, durum böyle iken ona da hakkıyla riayet etmediler. Hadid, 57 suresi 27 ayetini indirdiği kimselerdir, kim bana, iman edip peygamberliğimi tasdik etmek suretiyle tabi olursa o ruhbanlığın gereklerini tam manasıyla yerine getirmiş sayılır, bana tabi olmayanlara gelince onlar helak olanların ta kendileridir.